Merhaba, kirli ve pahalı enerjiyi devlet teşvik etmemeli. Yerli kömürden elektrik üretimi için yeni teşvik önerileri çevre örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı. Aralık ayında gerçekleşen Paris İklim Konferansı sonrasında kömür projelerinin finansmanı ve toplumsal kabulünü iyice zorlaştığına dikkat çeken Greenpeace Akdeniz, TEMA ve WWF Türkiye ortak bir açıklama yaparak kömürden elektrik üretimine sağlanacak alım garantisinin, Kömürün yaratacağı çevresel sorunları arttırmanın yanı sıra elektrik piyasalarındaki yatırım kararlarını da olumsuz etkileyeceği, tüketiciye de ek yüklerin bilmesine neden olacağı uyarısında bulundu. Dünyanın en büyük ekonomilerinin kömür yatırımlarından çekildiği ve kömürün enerji tüketimindeki payını azaltmayı hedefledikleri bir dönemde kömüre daha fazla yatırımda bulunmanın önemli fırsatların kaçırılmasına neden olacağını vurgulayan Greenpeace Akdeniz finans kampanyası sorumlusu İbrahim Çiftçi. Sürdürülebilir enerji arzı ve enerjide dışa bağımlılığın giderilmesi gibi uzun vadeli hedeflere yönelik politika araçları belirlenirken küresel gelişmeler, piyasaların gidişatı ve fırsat maliyetlerinin detaylı olarak göz önüne alınması gerekiyor. Yerli kömürden elektrik üretimini özendirmeyi amaçlayan politika araçları, yüksek maliyetler ve ömrünü tamamlamadan atıl duruma düşecek santral yatırımlarıyla karşı karşıya kalmamıza neden olabilir. Türkiye'nin seçimini yenilenebilir enerji teknolojilerinden kullanması, bu alanda takipçi değil öncü olma fırsatını kaçırmaması gerekiyor, dedi. Küresel kömür tüketiminin 1990'lı yıllardan bu yana, İlk defa düşüş gösterdiğini belirten Tema Vakfı Çevre Politikaları Bölümü proje koordinatörü Özlem Katı Söz'de, kömür talebinin azaldığı ve kömür tüketiminin dar boğaza girdiği bir dönemdeyiz. Başta Çin ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok ülke kömür tüketimini azaltırken aralarında Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, OECD üyesi ülkelerin ihracat ithalat bankaları, ING, Credit Agricole, JP Morgan ve HSBC gibi birçok özel banka, Axa Allianz gibi özel sermaye fonları ve değeri 900 milyar Amerika Birleşik Devletleri dolarını bulan Norveç emeklilik fonunun da bulunduğu finans kurumları ve yatırımcıları da kömür finansmanını istisnai koşullarla sınırladıklarını veya bu yatırımlardan çekirdiklerini açıkladılar. Gelinen noktada kömür endüstrisinin hem öz kaynak hem de kredi finansmanı yaratmasının önünde Önemli engeller yükseliyor dünyada. Paris İklim Zirvesi sonrasında kömür projelerinin kabulü daha da zorlaştı dedi kendisi. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre önümüzdeki 5 yıllık dönemde kurulu güce yapılacak eklemelerin 3'te 2'sinin yenilenebilir enerjiye dayalı olması bekleniyor. Bu değişimi piyasa şartları ve düşen maliyetler de destekliyor. Güneş enerjisinden elektrik üretiminin maliyeti ise son 5 yılda neredeyse yüzde %80 oranında düştü. 2040'a kadar maliyetlerin yüzde %48 daha azalması bekleniyor. Fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar elektrik üretiminin maliyeti açısından sürekli bir risk arz ederken yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşün ülkemizin enerji politikası önceliklerine yansıtılması gerekiyor. Yerli kömürle sağlanan teşviklere kömürden üretilecek elektrik için alım garantisinin de eklenmesi bu yılın başından beri gündemde. Basına yansıdığı kadarıyla gün öncesi piyasada oluşan elektrik fiyatlarından memnun olmayan kömür yatırımcısını tatmin edecek bir fiyatın uzun dönemli anlaşmalarla garanti altına alınacağı, bu tutarın kilowatt saat başına 8 Amerika Birleşik Devletleri doları sent tutarında olabileceği dile getiriliyor. Bu yükü vergi mükelleflerinin omuzlayacağını belirten WWF Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni Mustafa Özgür Berkay ise yerli kömüre teşvik fikrini savunanların gerekçesi en ucuz kaynağı en hızlı şekilde üretmek. Ancak rüzgara 7.3 sent alım garantisi verilirken kömür için 8 sentten bahsediliyor. Karar vericilerin daha ucuz olduğunu söyledikleri enerjinin neden daha yüksek alım garantisine tabi tutulacağının sorgulanması gerekiyor, dedi. Belki alım garantisiyle ekonomik açıdan fizibilitesi olmayan kömür projelerinin finanse edilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu modelde projelerin ekonomik fizibilitesini sağlayan unsur kamu maliyesi yani bizlerin ödediği vergiler oluyor. Başta rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetleri büyük bir hızla düşerken, 10, 15 hatta 20 yıl boyunca kömürden üretecek elektriğe alım garantisi sağlanması tüketicinin yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetlerindeki düşüşten faydalanmasını ertelemesi anlamına gelecek. Kamu maliyesini gereksiz bir yük altına sokacak dedi. Greenpeace, Tema Vakfı ve WWF'in ortak açıklaması Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları kömüre verilecek bu politik araçların ortadan kaldırılmasını talep ediyor. İtalya'da geçen Mart ayında yapılan Uluslararası Sita Slow İcra Kurulu toplantısında Türkiye'nin 11. sakin şehri seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşanan Sevinç, HES yapılacak haberiyle yerini endişeye bıraktı. Uzundere'den geçen Tortum Şelalesi'nden dökülen, sonra da Çoruh Nehri'ne karışan Tortum Çayı üzerine HES yapılma kararını eleştiren Uzundere Belediye Başkanı AK Partili Halis Özsoy, Dünya Sakin Kentler Birliği tarafından Sakin Kent ilan edilen Uzundere'nin Sakin kentli kalmaz dedi. Erzurum Artvin Karayolu'nun 84. kilometresinde Tortumçayı Vadisi'nde deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte kurulu bulunan ve 1987 ilçe olan Uzundere yıllardır hayal ettiği sakin şehir unvanını sevinçle karşıladı. Yaklaşık 3000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan 3000 nüfuslu ilçe merkezinin 18 mahalle ile birlikte kış nüfusu 8500'ü buluyor. Karadeniz ikliminin hüküm sürmesi nedeniyle Erzurum'un sebze ve meyve ambarı olarak nitelendirilen Uzundere turizmde de öncülük ediyor. Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Öşvank Manastırı, yedi gölleri bünyesinde bulunduran doğanın incisi Uzundere bölgesinin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 11. sakin şehri seçilen Uzundere'nin bu sakinliği ilçenin içinden geçen Tortum Nehri'ne yapılması planlanan hesin bozucağı endişesi. Ortaya çıkmış durumda Uzundere'nin gerçekten bir cennet ve huzurun adı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Halis Özsoy, sürdürülebilir enerji taraftarı olduklarını ancak buraya yapılması düşünen HES'e karşı olduklarını söyledi. Tortum Nehri'ne HES yapılmasının bir süre önce alınan sakin kent ünvanının yok olmasına neden olacağını belirten Başkan Özsoy şöyle devam etti. Uzundere ilçesinde nehir akan bir yerleşim alanı HES'de. 12 kilometre boyunca bu nehrin hem yatağını değiştirecek hem de suyunun önemli bir kısmını alarak elektrik üretiminde kullanılacak. Biz bununla ilgili tüm zeminlerde mücadelemizi sürdürdük. Hatta bu proje ile ilgili çet gerekli değildir kararı ver verildi. Türk yargısı böyle bir kararın olmayacağını ispat etti ve Danıştay da bunu onayladı. Fakat şimdi çevresel etki değerlendirme süreci yeniden başladı. Biz buraya HES yapıldığı zaman Turizm Merkezi olan Bakanlar Kurulu kararıyla Turizm Merkezi hiçe sayıldı. Kırsal turizmin önemli bir destinasyonu olan Uzundere ilçesinin yok edileceğini ve tüm gelirini turizmden sağlayan insanların çok ciddi zararlar içerisine düşeceğini görüyoruz burada. Halk olarak bu nehir üzerinde HES yapılmasına şiddetle karşıyız diye konuştu ve Uzundere'de anlaşılan uzun soluklu bir başka çevre mücadelesinin başlayacağının işareti bu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.